128. bölüm. Kureyza kabilesi meselesi böylece sona ermiş bulunuyordu. Saat bin Muaz, Kureyza hakkında verdiği karardan sonra tekrar Rüfeide Hanım'ın idaresindeki çadıra getirilerek yatırılmıştı. Yaralanmasının üzerinden 25 gün kadar geçmiş bulunuyordu. Bir gece arasından sonra iyisinden kapanmaya başlayan yara tekrar açılıverdi. Kan akmaya başladı. Durumdan kimsenin haberi yoktu. Nice zaman sonra mescidin içinde akıp giden kanın çadırdan geldiği anlaşıldı. İçeri girenler Saat bin muazzin artık hayatta olmadığını üzüntü içinde öğrendiler. Onun vefatı Resulullah Efendimiz'e cibril -i Emin tarafından haber verildi. Gök kapılarının özel olarak açıldığını, Sa'd bin Muaz Hazretleri'nin ahiret alemine teşrif edişi sebebiyle, Yüce Mevla'nın yarattığı en büyük varlık olan arşın titrediğini bildirdi. Sa'd yıkandı, kefenlendi, Baki kabristanına taşındı. Onun kabre konuluşu sırasında Resulullah Efendimiz'in, Sübhanallah dediği duyuldu. Gözler ona çevrildi. Sessizce oturan efendimiz bir açıklama yapmadılar. Bir müddet sonra Allahu Ekber dediler. Ey Allah'ın peygamberi! Nedir sana bunları söyleten denildi. Bu salih kulu kabrin sıkıştırması ve daha sonra ona Yüce Mevla'nın genişlik vermesi cevabıyla mukabele etti. Saat bin Muaz geride her yönüyle takdire değer bir hatıra bıraktı. Fakat bu sertlik Resulullah Efendimizin her zaman takdir ettiği bir seviyede yürümüştü. İslam dininin Medine'de yayılmasında onun büyük emeği vardı. Özellikle kendi kabilesi ona olan bağlılıkları sebebiyle bir gün içinde Müslüman oluvermişlerdi. Kuleyzalılar meselesi kapanmış, hayat yine normal şeklini almıştı. Ne var ki Ebu Lübabe hala direklerden birinde bağlı bulunuyordu. Namaz vakitlerinde hanımı geliyor, iplerini çözüyor ve Ebu Lübabe, Sultanı Enbiya Efendimizin ardında namazını kılıyordu. Selam verdikten sonra yerinden kalkan Ebu Lübabe, direğinin dibine geliyor ve bağlanıyordu. Geceli gündüzdü böyle devam etti hayat. Önceleri hiçbir şey yemedi, içmedi. Açlığın ve susuzluğun verdiği dermansızlık içinde Rabbine tevbesini arz etti. Pişmanlık duygularını gözyaşlarıyla ıslatarak sundu. Cahillikle işlediği suçunun bağışlanacağı ümidiyle yüce dergaha yönelen kalbi inledi durdu. Münafık değildi. Münafık olmaktansa Ölmek bile çok hafif gelirdi ona. Düşünmeden işlediği bir suç için dudak büküp adam sende deyip geçmemiş, ruhunun ve bedeninin birlikte çektiği bir çileyi ve cezayı özellikle kendisi tertip etmişti. Kalplerdeki sırları bilen Yüce Mevla, onun bu davranışının gösterişle ilgisi bulunmadığını biliyordu. Arkadaşları evlerinde rahatça uyurken, o bağlı bulunduğu direkte uykusuz gözlerle sabahı bekledi. Bazen gözleri daldı, uykuyla uyanıklık arasında kaldığı oldu. Resulullah Efendimizin her mescide girişinde ayrı bir heyecanla baktı yüzüne. Bakışlarından bir müjde verebilmek için çırpınan gözleri ona sabır tavsiye etmek üzere döndü. Böylece altı yahut yirmi gün geçti. Ümmü Seleme validemiz o akşam sevinçliydi, heyecanlıydı. Çünkü server-i efendimiz o gece yanında bulunacaktı. Onun yanında alınan her nefesin ayrı bir değer taşıdığını, şükrü ödenemeyecek bir nimet olduğunu biliyordu. Bu nimet, dünya üzerinde yaşayan ve sayısı bilinmeyen bu kadar insan için de nihayet bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az hanıma nasip olmuştu. Bu hanımlardan biri de kendisiydi. Önceleri, dininin peygamberi olarak sevdiği büyükler büyüğünü, bu defa eşi ve hayat arkadaşı olarak daha üstün bir sevgiyle sever olmuştu. Bu evlilik, Resulullah Efendimiz'i daha yakından tanımasına, her halinde ayrı bir edebin, ayrı bir meziyetin bulunduğunu gözleriyle görmesine yaramıştı. Uzaktan tanınan ve takdir edilen pek çok insan biraz yaklaştığını, biraz daha yakından tanındığı zaman, eski ihtişamını kaybeder. Alelade kişilerde görülen birçok kusurun onda da bulunduğu anlaşılır. Halbuki Resulullah Efendimiz yaklaşıldıkça daha iyi tanınıyor, tanındıkça da büyüklüğü ve fazileti daha iyi anlaşılıyordu. Onu insanlar arasında görünce sevenin, yaklaştıkça daha çok seveceğinde hiç şüphe yoktu. Nihayet, server Enbiya Efendimiz teşrif etti. Ümmü Seleme'nin odası, Fahri Kainat Efendimiz'e mahsus olan kokuyla bezendi. Bütün varlığıyla Efendisi'ne bağlı bulunan müminlerin annesi güler yüzle, ''Hoş geldin, safalar getirdin ey Allah'ın Resulü'' dedi. Resulullah Efendimiz ona tebessüm ederek selam verdi ve oturdu. Huzuruna getirilen yemekten hanımıyla birlikte yedi. Küçük Ömer artık yemek tabağının kendi önüne gelen kısmından sağ eliyle yiyor tabak içinde sağa sola uzanmıyordu. Yemeğe başlarken sağ elini uzatmış, Bismillahirrahmanirrahim demişler ve bunu söylerken de Efendimizin gül yüzüne bakmıştı. Senin öğrettiğin gibi söylüyorum demek istiyordu. Yatsı namazından sonra fazla sohbetten hoşlanmayan Efendimiz yattı ve uydular. Gecenin sonlarına doğru Efendimiz uyandı. Abdest aldı ve namaza durdu. Müminlerin annesi de Rabbine ibadet ediyordu. Bu saatler Allah'ın has kullarının özel olarak huzura kabul saatiydi. Namazdan sonra Efendimiz de ayrı bir neşenin varlığını hisseden Ümmü Seleme Validemiz ''Ey Allah'ın Peygamberi sevindiğini görüyorum.'' dedi. Fahri Kainat Efendimiz onu tasdik etti ve Ebu Lübabe'nin tevbesinin kabul edildiğini bildirdi. İzin verir misin ey Allah'ın peygamberi, gideyim müjde vereyim. Evet, Ümmü Seleme validemiz sevinçle kalktı, mescide girdi. Müminler, huzuru risaletten gelen bir insanın kokusunu hissettiler. Karanlıkta gelenin kim olduğu fark edilmiyordu. Müjdeler olsun sana ey Ebu Lübabe, Allah tevbeni kabul buyurdu. ses, evet bu mübarek sesi tanımayan yoktu. Habeşistan yolculuğuna ilk çıkan muhacir hanımdı bu. Dininin muhafaza uğrunda çekmediği çile kalmayan, en sonunda peygamberlerin en büyüğüne hayat arkadaşı olarak seçilen değerli hanımın sesiydi. Allah senden razı olsun ey müminlerin annesi. Sevindirdin bizi ey Ümmü Seleme. Mescitte bulunan birkaç mümin vakit geçirmeden Ebu Lübabi'ye koşup çözmek istediler. Fakat sevinçten ağlamakta olan bir ses. Vallahi çözdürmem. Resulullah Efendimiz gelip kendi eliyle çözünceye kadar bekleyeceğim diyordu. Biraz sonra Efendimiz mescide girdi. İlk iş olarak lübabi çözdü. Ebu Lübabe anasından doğduğu gündeki kadar saf ve tertemiz bir ruhla hamd ve şükür duygularının süslediği bir gönülle efendisinin ardından sabah namazına durdu. Namazdan sonra Ebu Lübabe Fahri Kainat Efendimizin huzuruna vardı. Ey Allah'ın peygamberi, tevbemin kabulüne şükür olarak malımı Allah yolunda sarf etmeyi isterim dedi. Üçte birini sarf etmen kafidir cevabını aldı. Böylece Ebu Lübabe meselesi kapanmış oluyordu. Zeynep Hanım'ın boşanması üzerinden üç ay geçmiş bulunuyordu. Bu müddet içinde sadece ruhunu dinlemiş, bir yıldır süre gelen... Birbirinden tatsız günlerin izlerini unutmaya çalışmıştı. Bir gün evinde hamur yormakla meşguldu ki karşısında yine arzu etmediği bir adamı buluverdi. Yine ne istiyorsun Zeyd dedi. Resulullah Efendimizin evlenme teklifini getirmiş bulunuyorum. Beni şimdi yalnız bırak. Bir zaman başımı dinleyeceğim. Rabbimin emrini bekleyeceğim. Bu cevabı alarak ayrıldı oradan Zeyd. Peygamber Efendimiz'i buldu ve Zeynep'in sözlerini nakletti. Zeynep bu cevabında haklıydı. Bir zamanlar Resulullah Efendimiz'e varma arzusunu anlatmaya çalışan kendisiydi. Ama olmamış. Yücelerden gelen emir, kendisini ile evlenmeye mecbur etmişti. Bu defa şayet Peygamber Efendimiz'le evlenmesi mukadderse, Zeyd için gelen emrin, alemlerin Sultan Efendimiz için gelmesine engel olan neydi? Eğer Cenab-ı Mevla, bu evliliği de murat ediyorsa, elbet sevgili peygamberine bildirir, meseleyi kendisi hallederdi. Resulullah Efendimiz, Zeyd'in getirdiği cevap üzerine, bir müddet beklemeyi uygun bulmuştu. Bir gün, Hz. Ayşe'nin odasındayken, Cibril-i Emin, Ahzab suresinin şu ayetlerini getiriverdi. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kişiye sen, hanımına sahip ol ve Allah'tan kork diyordun da, Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi kalbinde saklı tutuyordun. İnsanların dedikodu yapmasından çekiniyordun. Halbuki kendisinden korkmana en layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilgisini kesip de boşayınca, biz onu sana zevce yaptık. Ta ki oğulların boşadıkları kadınları almakta, Müminler üzerine bir vebal ve günah olmadığı bilinsin. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın farz kıldığı bir iş yapmasında peygamberin üzerine hiçbir vebal olamaz. Nitekim daha önce peygamberlerce de Allah'ın adet ve kanunu böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. O peygamberler Allah'ın risaletini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başkasından korkmayan kimselerdi. Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Vahyin tesiri açılınca, Hz. Aişe Resulullah Efendimizin gözlerinin içine baktı. Rabbimizin emri nedir ey Allah'ın Resulü der gibiydi. Nebi Ekrem Efendimiz ona bu ayetleri okudu. Rabbimin her emri başımızın üzerinedir diyen baş hürmetle eğildi. Bu arada aralarına bir kumanın daha girdiği düşüncesi de yıldırım hızıyla kalbine verdi. Peygamber Efendimiz kalktı. Doğruca Zeynep'in evine girdi. Zeynep Yerinden hürmet, heyecan ve şaşkınlığın verdiği duygularla fırladı. Fakat ey Allah'ın Resulü, nikahımız olmadan odama girdin. Bizim nikahımız Allah Teala tarafından kıyıldı ey Zeynep. Daha sonra Peygamber Efendimiz özel olarak kendisi için indirilen bu ayetleri Zeynep Hanım'a okudu. Başı önünde edebin, hürmetin süslediği bir tavırla dinledi Zeynep. Bir nikah ki, onu Allah Teala özel olarak kendisi kıymıştır. Ondan daha kuvvetli, daha değerli, daha kesin bir nikahtan söz edilemezdi. Bu ayetler ona müminlerin annesi olan Saadet'ini müjdelemekteydi. Resulullah Efendimiz o gün Allah Teala'nın bu emrini halka açıkça okuduktan sonra onu akşama yemeğe davet etti. Davetliler geldiler, yemek yediler ama bir kısmı gitmeyip oturdular. Sohbet bir müddet devam etti. Zeynep Hanım aynı odada yüzü duvara dönük olarak oturuyor, misafirlerin kalkıp gitmesini bekliyorlardı. Vakit ilerlemiş olmasına rağmen adamlar gitmeyi düşünmemişlerdi resul Ekrem Efendimiz yerinden kalktı ve odadan çıktı. Enes de onun ardındaydı. Peygamber Efendimiz hanımlarının odalarına uğruyor, hatırlarını soruyor, onlar da selamı aldıktan sonra. yani bir Allah. nasıl hoşlandın mı hanımından diyorlardı. Böylece Ümmü Seleme, Hafsa, Ayşe ve Sevde hanımlar ziyaret edildiler. Efendimiz dönüp geldiği zaman adamların hala oturmakta olduklarını gördü ve tekrar döndü, bir müddet yürüdüler. Tekrar dönüp geldiklerinde misafirlerin dağılmış oldukları görüldü. Nebi Ekrem Efendimiz içeri girdi. Enes de onun ardından gitmek üzereydi ki kapının üzerinde bulunan perde indirildi ve artık odaya girmemesi lazım geldiği anlatılmış oldu. Böylece Zeynep Hanım Allah'ın özel bir takdiri olarak önce Zeyd'in daha sonra da Peygamber Efendimiz'in hanımı olmuştu. Öteden beri özlediği de zaten buydu. Bundan sonra bazen peygamber hanımları arasında çıkan tartışmalarda Sizi babalarınız, velileriniz nikah etti. Benim nikahımı ise semaların ötesinde Rabbim kıydı diyerek övünecekti. Araplar arasında öteden beri evlat edindiği kişinin boşandığı kadınla evlenmek haram olarak bilinmişti. Yüce Mevla böyle köklü bir adeti ortadan kaldırmış ve tatbikini de peygamberine yaptırmıştı. Gelen bu ayetlerde Efendimizin Hatemün Nebiin yani peygamberlerin sonuncusu olduğu da bildirilmiş ve artık bir başka peygamberin gelmeyeceği de kesin olarak ifade edilmişti.